lev kelimesiyle ilgili bahis. Biliyorsunuz lev kelimesi Arapça'da şayet eğer, keşke gibi manalara geliyor. yani İlla bunu Arapça kullanmak yasak değil. Yani, Türkçede de kullanırsan bu kelimenin kullanılışı yasaktır arkadaşlar. Ama hangi manavada kullanılması ve hangi e, şekilde ve surette kullanılması yasaktır onu az sonra açıklayacağız. Dikkat edin Burada da müellif rahimehullah bizlere tevhid ehline akide konusunda hırslı olan insanlara ne yapıyor? Edep ahlak öğretiyor. Ne zaman bu kelimeyi kullanmamız doğru, ne zaman değil? Bunu şimdi öğreneceğiz. Şayet bu lev kelimesi arkadaşlar Allahu Teala'nın dinine, şeriatına, getirmiş olduğu karara, kurala itiraz olarak kullanılıyorsa burada ne olmaz bu kullanım? Caiz olmaz. Haramdır. Hatta küfürdür. Burada müellif yazar ayeti zikrediyor. İkinci ayette biliyorsunuz münafıklar Uhud savaşında ne yapıyorlar? Ordunun üçte birini, üçte birini alarak geri dönüyorlar nebi Aleyhisselatü vesselam'ı ve müslümanları yolda bırakıyorlar. Ve yaklaşık olarak müslümanlardan bu savaşta 70'e yakın insan 70'e yakın insan ne yapıyor? Şehit oluyor. Şehit oluyor, şehit Bunu diyen münafıklar diyorlar ki Ali İmran suresinde şöyle buyuruluyor. "Lev atauna ma kutile." Lout. Bakın ne kullandı münafıklar? <gülüyor> evet. Evet. kelimesini kullanılır şayet, evet. Evet, evet, şayet. <gülüyor> bunlar bize itaat etselerdi bunlar bize itaat etselerdi öldürülmeyeceklerdi yani çıkıp da müşriklerle savaşmasalardı biz dedik, oturup dedik, bizi dinlemiş olsalardı ne yapmayacaklardı öldürülmeyeceklerdi bu söz küfür olan bir söz. münafıkların sözü dikkat edin burada neyi kullandılar lout kelimesini kullandılar. Bu kelime işte böyle münazıfların kullanıldığı, kullandığı manada. Çünkü o savaşa çıkmayı ne yaptı? Allah Teala Resulü istedi. Bu manada sahabelerle istişare ettikten sonra bu sonuç çıktı ve oraya çıkıldı. Savaş yapıldı ve savaş ardından bir topluluk hayattan ayrıldı, vefat etti, şehit oldu. Buna binaen geçmiş olan bir olaya ne yapıyorlar? İtiraz ediyorlar. Bu itirazlarını da neyle ifade ediyor? Şayet kelimesiyle ifade ediyor. Burada bunu müminin bu şekilde, bu manada kullanması nedir, nedir arkadaşlar? Caiz değildir hatta küfürdür. Tabi allah Teala münafıkların bu sözüne hemen cevap veriyor. Hemen aynı ayette. Aynı surenin hemen Aynı ayetinde diyor ki Allah-u Teala sen de onlara ne gidiyor bu sözü söyleyenlere. قُلْ دَكِ فَدْرَعُ عَنْ el اَلْمَوْتِ O halde kendi nefislerinizden hadi ölümü savun. Kendinizi ölüme karşı koruyun o zaman. Yani, hiç, yani bu sözü söyleyen sizler hiç ölmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Belki size ölümler diye yetişecek. Yatağınızı yetişecek. Değil mi? Hadi o zaman diyor madem böyle buna itirazınız var. Hadi kendinizden ölümü savun. Öyle değil mi İsmail abi? Haydi, haydi. Ölümü savun. Ölümü karşı kendinizi koruyun. Diyor. Allah kahve. İn kurtum sadikayın. Şayet sadıklardansanız, doğrulardansanız, samimiyseniz ne yapın? Ölüme karşı kendinizi koruyun. Yani bu böyle itirazlar. Sizin dilinizle dillendiriniz bu şeyler. Sizin münafıklığınızı, küfrünüzü arttırmaktan başka hiçbir şeye ne yapmaz? yaramaz. Bu levin ilk konu, lev kelimesinin ilk kullanılışını ne yaptık? Yasak olan kullanılışını bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani şayet bugün de bir misli kalkıp başına gelen bir olaydan sonra Allah Teala'nın o konuyla ilgili bir emri var. Şayet böyle olmasaydı, böyle yapmasaydı gibi bir itirazda bulunursa ne yapmış olur? Bu şekilde yanlış bir söz söylemiş olur. Hatta küfre bile ne Düşer. İkinci kullanılışı allah Teala'nın kaderine bir itiraz olarak, itiraz manasında kullanılırsa bu lev kelimesi allah Teala'nın takdir ettiği bir şey, itiraz anlamında kullanılırsa o zaman ne olmaz? Bu caiz olmaz. Şayet öyle olsaydı, şayet şöyle yapsaydık böyle olurdu. <gülüyor> kadere bir itiraz varsa burada bu kullanım da caiz değildir. Yine Aliman suresinden münafıkların bir sözü var. Diyorlar ki ya Allah-u Teala diyor ki biz minnere Ey iman edenler! Şöyle söyleyenler gibi, şu sözün sahipleri gibi sakın olmayın. Kim onlar? La tekunu kellezine keferu ve kalu li iza ila darabu fil ardi evkanu guzzan, lewkanu indenâ mâ matu ve maa öldürü. Şu kuffelerler yani münafıklar ve kardeşlerine yani müminlere Allah Teala bakın kafirlere söyle kafirlere kardeşleri diye ifade ediyor. Müminleri kafirlerin kardeşleri olarak ifade ediyor. Bunu nasıl anlayacağız? İlim ehli diyor ki iki türlü anlayabiliriz. Bir aralarında gerçek manada bir akrabalık olan kardeşlik bağı olan insanlar var. Adamın kendisi sahabe mümin ama abici Babası ne? Münafık ya da kafir. Gerçekten böyle bir akrabalık bağı var. Yahut münafıklar zahirde dış görünürde Müslümanlardan sayıldığı için ne oluyor? Sanki kardeşlik bağı varmış gibi gözüküyor. Allah-u Teala dedi ki bu ayette kardeşlerine yolculuğa çıktığında, cihat için sefere çıktığında, savaşa çıktığında şayet bizim yanımızda kalsalardı, bizim gibi otursalardı. Ma matu ve ma ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın diyor Allah'a İşte o kafirler nasıl bir ifade kullanıyorlar bakın diyorlar ki şayet yanımızda olsalardı yani bu insanlar öldürüldü şehit düştü Allah böyle takdir etti bakın bu sözün sahibi kadere itiraz ederek diyor ki şayet bunlar yanımızda otursalardı ne yapmazlardı? Öldürülmezlerdi yahut ölmezlerdi. allah Teala yine aynı ayette cevap veriyor bakın. لِيَجْعَلَ ذَٰلِكَ حَسْرَةً fi قُلُوبِهِمْ allah Teala onların aslında bu sözlerini onların kalplerinde bir yürek yarası yaptı. وَاللّٰهُ يُحِي وَيُمِيدُ Hayat veren de aslında öldüren de kimdir? allah Teala'dır. Vallahi bu maa Allah sizlerin yaptıklarınızdan nedir? Görmektedir. Onları görür. Bu manada bir kimse de kadere itiraz manasında kalkıp bu lev kelimesini, şayet kelimesini kullanırsa ne yapmış olur? Hataya düşmüş olur. Yanlış söz söylemiş olur. Üçüncüsü ise arkadaşlar pişmanlık. Yani şayet keşke diye niteleyeceğimiz öfleyerek öfleyerek söylediğimiz keşkeler var ya keşke olmasaydı, keşke yapmasaydık keşke böyle geçmişte olan şeylere pişmanlık ifade ederek keşke demek de ne değildir arkadaşlar? Doğru değildir. Çünkü geçmişte olan olaylar, sev sevmediğimiz olaylar ya başımıza gelen musibetlerdir bunlar Allah takdir eder yahut işlemiş olduğumuz günahlardır Başımıza gelen musibetlere karşı yapacak bir şey yok. Allah Teala takdir etmiş. Olan olmuş. İşlemiş olduğumuz geçmişteki günahlar onlar yapacağımız bir şey var. Ne diyor yapacağımız şey? Tövbe. Ne diyor Allah Teala bakın Fahsûs suresinde ve inni la gaffarun limen taaba ve amila salihan thumma ihtada. Ben Allah Teala diyor ki ben çok bağışlayıcıyım. Çok günahları örtücüyüm. Kime? Limen taaba. Tövbe edene, tövbede bulunana çokça neyim? Başlayıcıyım. Yani kul arkasına baktığında, geçmişte yaşadıklarına baktığında, böyle ki bu beş dakika önce olsa bu ayrıntıyla bu pencereden bakması lazım. Bir de Lev'in dördüncü bir kullanılışı var. O da arkadaşlar, müşriklerin kullandığı, çokça kullandığı bir söz. Yapmış oldukları şirke yapmış oldukları yanlışlara kaderi göstererek, kader konusunu öne sürerek kullandıkları lev. Değil mi? Allah dilemeseydi böyle olmazdı zaten. Şayet Allah dilemeseydi biz çirk koşmazdık diyor Mekkeli müşrikler. Elham suresi 148. Ne diyorlar? Levşâ Allah ma eşrakina. Bu bahane şirki bir bahane. Allah dilemeseydi zaten olmazdı. Bu kelimeyi de ne yapmıyoruz? Bu manada, bu anlamda kullanmıyoruz. Bir de Lev'in arkadaşa beşinci bir kullanıldığı şekli var. O da hayır temenni etmek yahut şer temenni etmek. Arapçı şöyle denir. Şahit benim şöyle bir malım olsaydı da o malla fukara fukarayı doyursaydım, ilim talebelerini okutsaydım. Şimdi buradaki o lev kelimesi, şayet kelimesi sakıncalı bir kullanım değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam hadis diyor ki dört grup insandan bahsediyor. Bunlardan bir tanesinin de şöyle dediğini söylüyor. Şayet benim de şu falancanın, falanca kimsenin parasının olduğu gibi benim de param olsaydı şöyle şöyle yapardım diyen adamdan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Bu adam diyor aynı o parası olan ve o parasıyla Allah yolunda harcan o adam gibi aynıdır. Onun sevabının aynısını alır diyor. Çünkü hayrı temenni etti. Oradaki lew kelimesini şayet kelimesini hayır için kullandı. Ama aynı aynı hadiste kötülük yapan bir insanın yaptığı şeyleri temenni eden var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o parası olup kötülük işleyeni aynısını niyetiyle ne yapıyor? Alıyorlar. Kimse var Parasıyla her halkı işliyor, her günahı işliyor. O günahlar onun, ona yazılıyor. Kimisi de var ki ona özeniyor. Benim de param olsa ben de aynı pislikleri yapardım, işlerdim diyor. Ağzının sallaları akıyor Ve o işleri yapamamasına rağmen o adamla ne yapıyor? Aynı günahlara girmiş oluyor. Niyetiyle aynı karşılığı almış oluyor. Beşinci kullanımı da bu. Levün. Başka sizin lev ile alakalı hatırladığınız bir kullanım var mı arkadaşlar? Evet. Lev kanat paru. Vele vele kiziye başlıyor. Hadislerde, ayetlerde. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nisvakla alakalı bir şey söylüyor. Lev size fazlalı mı olmuş olsaydı? <gülüyor> Levla an aşık'a ala ümmeti, la amartu hüm levh şayet diyor, levh diyor, şayet ümmetime misfat zor gelmeyeceğini bilsem onlara her namazda, her abdestler ne yapardım? Evet. Emrederdim. Ne emrederdim? İsa kullanmayı emrederdim. Ya başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hacca gittiğinde biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaç kere hac yapmış? Bir, bir, bir sefer yapmış değil mi? Abi. Bir sefer yapmış hac tabi hacca gidiyor. Ne hacca yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Kıran yapıyor. Ama ağır bir hac, meşakkatli bir hac. İhramdan çıkmıyorsun. Medine, Medine'den kurbanlarıyla birlikte çıkıyor aleyhissalatü aleyhissalatü Mekke'ye geliyor. Diyor ki, لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ min اَمْرِي مَسْتَدْ Yani şu anda gördüklerimi görseydi şu anda düşündüklerimi bana gözükenleri şu anda daha önceden görmüş olsaydım, bu tecrübeleri daha önceden sahip olsaydım -hediye. kurbanlarımı getirmezdim Ve sahabelerine diyor sizler gibi ihramdan çıkardım yani sizin gibi temettü yapardım diyor aleyhissalatü vesselam burada da bakın aleyhissalatü vesselam hangi kelimeyi kullanıyor şayet, lev, lev şahit kullanıyor misvakta da aynı şeyi kullandı peki bunları nasıl anlayacağız bunlar yanlış kullanım mı doğru kullanım mı doğru olan kullanımlar. Diyor ki ilim ehli, burada insanlara misvakta ne var? İnsanlara talim var. Hayrı öğretmek var. Hakka yönetmek var. Şayet sizlere misvak, misvak zor gelmeyeceğini bilseydim, ağır gelmeyeceğini bilseydim, ne yapardım? Her namazda ve her abdeste emrederdim. Burada geçmişte yaşanan bir olaya, Allah'ın takdir ettiği bir şeye itiraz var mı? Yok. Pişmanlık var mı? Yok. Aynı şekilde Allah Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim de buyuruyor ki: "Velav en fe'lu ma yu'zuna bih le kana hayran Şayet insanlar kendilerine öğütlenen şeyleri yapsalardı ne yaparlardı? Açan hayran lehum. Onlar için daha hayırlı olur. Allah Teala burada ne diyor? Burada ne var? İnsanlara talim var, bir öğretme var. Hayrı öğretiyor, hakkı öğretiyor. İnsanlara emredilenin yapması, yapılması yapılması gerektiğini insanlara buyuruyor. O halde bizler şimdi az sonra hadis okuyacağız. Aleyhissalatü vesselam diyecek ki, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste ne yapmasın diyecek. Sizlerden birisi leu enni fa'altu keza ve keza şayet şöyle yapsaydım şöyle olurdu şayet demesin diyecek. Aleyhisselatü vesselam. Ama bu hangi şayet? Az önce derste anlatmış olduğumuz o şayet. Ne zaman doğru olur, ne zaman yanlış olur? Bunu inşallah öğrenmiş olduk. Hadise geçelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste, قَالْ اِحْرِشْ عَلَى مَا يَنْفَعُكُ Bir öğütte bulunuyor aleyhissalatü vesselam. Sana fayda veren şeye karşına hep azimli ol, hırslı ol diyor aleyhissalatü vesselam. Yani ilmehri diyor ki burada aleyhissalatü vesselam bizlere sebeplere tutunmamızı, diyor ki burada aleyhissalatü vesselam bizlere sebeplere tutunmamızı, yani sebepleri yerine getirmemizi emrediyor allah Teala her şeye bir sebep yaratmış, sebep halketmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani i̇yileşmen için ne yapman lazım? Tedavi yolunu denemen lazım. Çocuk sahibi olmak istiyorsan evlenmen lazım. Bekar adam ellerini açıp dua etse, Allah'ım bana çocuk ver dese, sebepleri yerine getirmiş olur mu? Olmaz. Burada Aleyhisselatü Vesselam sebepleri yerine getirmemizi ve tembel olmamızı emrediyor. İhris ala ma yenfaat. Vesta'in billah. Allah'tan yardım iste diyor. Yani bu çok önemli. Bazı insanlar var. O sebebi yerine getiriyor. Tamam diyor artık. Ben buraya dükkanı açtım. Alın terimle çalışıyorum. Artık zengin olacağım. Böyle bir şey yok. İsta'in billah. Allah'tan ne yap? Yardım iste. Dikkat edin. Burada aleyhissalatü vesselam tevekkülü öğretiyor. Tebekkülü biz açıklarken ne demiştik? Esbabı, allah Teala'nın yaratmış olduğu sebepleri yerine getireceksin. Ve allah Teala'dan yardım isteyeceksin. Ondan sonra işi allah Teala'ya havale edeceksin. Vela ta'cizen Veyahut da vela ta'cizen İki türlü de okuyabiliriz. Sakın ha diyor, gerçek olma, aciz, aciz olma. Yani sebepleri yap allah Teala'nın yaratmış olduğu sebepleri ya. in أَصَابَكَ şeyun, Şayet sana bir şey isabet edecek olursa, başına bir musibet gelecek olursa, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا لو أَنِّي فعلت, Şayet ben şunu yapsaydım böyle olurdu, şayet şöyle olurdu deme. Diyor aleyhissalâtu vesselam. فَلَاكِمْ قُلْ Şimdi ne demek emrediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne demeyi emrediyor? Diyor ki, kul, söyle de. Başına bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde, şahitleri bir kenara bırak. De ki, Kaderullah ve ma şaa'e böyle derdir. Kaderullah ne demek? Başına bir bela geldi, bir musibet geldi. O anda va naraları, çığlıkları atacağın yerine keşke öyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diyeceğine onun yerine bir şey öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Ne o dua? Bakın dört kelime. Dört tane kelime. Kaderullah ve ma Ne demek? Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Bunu allah Teala yazmıştır, dilemiştir. Takdir etmiştir. Ve o takdir ettiği şeyi de allah Teala ne yapmıştır? Dileyerek yapmıştır. allah Teala ne yaptı? Bunu diledi takdir etti, diledi ve yaptı. Çünkü Allah-u Teala bir şey yapmak istediği zaman onun o isteğine o yapmasına engel olacak, engel olacak yoktur. yoktur. Bu duayı önümüzdeki hafta inşallah sizlerden dinleyeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Fe lev, çünkü diyor lev kelimesi, burada kullanılan lev kelimesi, amel şeytan, şeytanın işini kolaylaştırır, onun önüne iş açar onun amelini açar, önüne kolaylaştırır. Niye arkadaşlar? Yani, lev kelimesi şeytanın işidir. Diyor vesselam. Şayet kelimesini bu manalarda kullanmak, bu manalarda kullanmak şeytanın işidir. Neden şeytanın işidir? Işi oluyor arkadaşlar. Çünkü bu kelimeyi kullanmada ne var? Bir itiraz var. Az önce açıkladı ki. Kadere bir itiraz var. Ve bizler biliyoruz ki allah Teala'ya ilk itiraz eden kimdir? Şeytandır değil mi? allah Teala Teala'ya ilk itiraz ettiği için şeytan olarak kovulmuş insanları dalalete şey çağırmıştı, davet etmiştir. Bizler de ne yapacağız? Bu kelimeyi kullanmamaya dikkat edeceğiz. Bu söylediklerimize inşallah yetinelim. Önümüzdeki hafta rüzgarla alakalı, rüzgara sövmekle alakalı konu gelecek. Dikkat edin bakın konular artık tevhidin mükemmelatı hem vacip olan kısmıyla alakalı yahut kemale erdiren müstahap olan kısımlarıyla alakalı konular. Önemli hususlar. Allah-u Teala bizleri bu konuları öğrenip amel etmekle şereflendirsin. Subhanakillâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâhent. Estağfirullah ve